Tohumdan Hasa'da Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabadep Merhabalar, günaydın herkese. Tohumdan Hasa'da Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor ve sunuyor programı. Dernek adına ben Melek Nur Dudu olarak karşınızdayım. Bugünkü konuğum Ekoloji Kollektifi Derneği'nin aslında üç kitapla tamamlamak istediği Ekolojik Haklar adlı serisinin ikinci kitabı olan Doğa ve Kent Hakları için Siyasal Stratejiler kitabının editörlerinden Fevzi Özler. Uzun bir cümle oldu Fevzi Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Güzel ee, oldu ama. Güzel bir giriş oldu ama biraz evet. uzattım sanırım. Ee, aslında bu Mayıs ayında çıkan Bilgi Edinme Hakkı Rehberi ve Uygulama Örnekleri kitabıyla başlayan bir seri. Evet. Ve bu serinin evet. ikinci kitabı e, Doğa ve Kent Hakları için Siyasal Stratejiler. Siz de e, editörlerinden e, birisiniz Fevzi Özler. Evet. E, bir sizi tanımak isteriz öncelikle. Evet. Evet. Programımıza davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ee, biz teşekkür Tekrar ederiz. Ee, biz özel olarak ıı, sahada ıı, mücadele eden yurttaş hareketlerine yönelik, ıı, bu mücadelelerinin hukusal açıdan geliştirilmesine ıı, yönelik ıı, teknik destekler sunan bir boyutumuz da var. Ekoloji Kollektifi Derneği'nin temel olarak da bu tür ekoloji mücadelesinin içinde kent haklarını, doğa haklarını korumayı amaç edilmiş faaliyetleri bu açıdan destekliyoruz. Fakat bu desteğimiz, gönüllü faaliyetimiz aynı zamanda bizim belirli kadrolarımızla sınırlı. Fakat Türkiye'de artık Sorunlar o kadar dallanıp budaklandı ki bizim Hı. yetişebilmek kabiliyetimizi ve kapasitemizin e, fazlasıyla aşmaya başladı. Evet. Bu tespit üzerinden biz e, yurttaşların, e, çevre derneklerinin e, ve benzeri oluşumlarının e, haklarını e, bir hukukçuya, bir avukata özel olarak ihtiyaç duymadan da arayabilecekleri bir rehber serisi hazırlama ihtiyacını Gündemimize aldık. Bu ihtiyaç da aslında geçen sene yaptığımız bir iklim adaleti forumu vesilesiyle ortaya çıkmıştı. Hı hı. 2015 yılının Mart ayında yaptığımız bir toplantıda bu yerel hareketlerin böyle bir ihtiyacı olduğu tespitinden hareketle biz böyle bir seriye başladık. İlki bilgi edinme hakkı rehberiydi. Sizin vurguladığınız gibi hı hı. yurttaşların yurttaş hareketlerinin bilgiye nasıl ulaşacağıyla ilgili çok ciddi bir e, sorun olduğunu düşünüyoruz. Bu temelde biz bu rehberi hazırladık ve Ocak 2016'da e, bu rehber yayına girdi. E, İklimadadet.org sitesinden ve internet üzerinde e, ücretsiz yayınlattı e, Ulaşılabiliyor sanırım bütün kitaplar. yerlerde bu yayına ulaşmak mümkün. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarına ve bu tür faaliyet yürüten örgütlere de ücretsiz olarak ekolojik elektrisi tarafından bu çalışma gönderiliyor. Bunun bütünleyicisi olacak bir şekilde de aynı zamanda kent ve doğa halklarının siyasal toplumsal anlamı üzerine odaklanan bir tartışma metni. E, kaleme aldık, yayınladık. Hı hı. E, Mayıs ayında da bu kitap e, yayınlandı. Şimdi üçüncü yayınımızı da Ağustos ayında çıkartmayı düşünüyoruz. Bu, bu yayında da temel olarak e, kent ve çevre davalarında e, yurttaşların kullanabilecekleri dilekçelerden örnekler e, yayınlayarak bir yurttaşın e, bir çevre davasını süreçlerini kaçırmadan hı hı. takibini mümkün kılacak dilekçelerle oluşturmayı düşünüyoruz. Böylece temel olarak bu süreçlerde daha aktif yurttaşlık görevinin geliştirilmesini amaç ediniyoruz. Evet. Bizim bu üç seriden temel beklentimiz daha açık ifade etmek gerekirse e, yurttaşların karar alma süreçlerine daha aktif katılmasını sağlamak e, yargısal yolla başvurdukları zaman da e, hem e, bir kararın nasıl alınacağı ile ilgili yani, en basitten devlet yönetimine katılmada hı hı. E, aktif kılınmasını sağlamak ve alınan kararları da e, denetlenmesini geliştirmek hı hı. E, bu tartışmalar ekseninde biz bu yayınları Gündemimizi aldık ve e, sivil toplum kuruluşlarıyla ve bunların temsilcileriyle e, paylaşıyoruz. Aynı zamanda sosyal medyadan da e, hakkımı bilerek hashtag'iyle e, bu yayınlara ulaşmak, bu yayınla ilgili bilgileri paylaşıyoruz. E, e, toplumsallaştırmak mümkün. Evet, o, o konuya da geleceğim. Hakkımı Bilerek kampanyasından da e, değinmek istiyorum. E, anlattıklarınızın e, aslında bir kapsamı var. Yani bu serinin ekolojik haklar serisinin e, adı üstünde. E, tam olarak hani gerçekten ekolojik hak nedir? Re, e, bir Sizden duymak isteriz. E, evet. E, yurttaşların e, bilindiği üzere... Bizim anayasamızda tanımlı bir takım hakları var ve bu e, gerek e, çevre mücadelesinde gerekse e, çevre mücadelesinin bileşeni olan diğer mücadelerde sıkça gündeme geliyor. Bunlar klasik anlamda e, çevre hakkı, yaşama hakkı gibi e, sıkça ismini duyduğumuz haklar. Fakat e, 1980'li yıllardan itibaren hak mücadeleleri giderek gelişti, toplumsal sorunlar Arttıkça insanların e, suya erişebilirlikleri, gıdaya erişebilirlikleri, e, e, erişebilirlik ile ilgili ciddi sorunlar ortaya çıktı. Hı hı. Bu sorunlar, bu toplumsal işsizlik ve adaletsizlik temelinde ortaya çıktığı için e, yurttaşların, kişilerin, toplulukların e, hak talepleri de biçimlenmeye e, devam etti. Bu talepler, bildiğiniz üzere ve bu haklar su hakkı, gıda hakkı, gıda egemenliği hakkı, konut hakkı, kent hakkı gibi 1970'li 60'lı yılların sonunda artık pişirilen toplumsallaşan haklar anayasal düzeyde koruma altına alınmaya başladı. Özellikle Latin Amerika bloğundaki ülkeler Bolivya'da, Ekvator'da bu hakları anayasal güvence haline getirmeye başladılar. Bizim 2012 yılında hazırladığımız e, bir Bolivya Anayasası'nın çevresi e, temelinde tartıştığımız bir kitabımız daha vardı. Hı hı. E, bu Burada da bu hakları, bu ekolojik hakların neler olduğunu ayrıntısıyla tartışmıştık. İşte biz bunu daha çok artık kırsal ve kentsel mücadelelerin birlikte tartışması düşünmesi bağlamında e, ortaya koyduk şimdi kısaca ismini saydığımız haklar aslında temel olarak e, insanların sadece tekil olarak suya nasıl ulaşacağı, gıdaya nasıl ulaşacağı gibi e, sadece insanın maddi ve manevi yaşamını koruyan değil aynı zamanda e, hem Lefebvre'in hem Harvey'in de ısrarla üzerine durduğu gibi Toplumların ve insanların kendilerini yapabilir kılmaya, hmm. kendilerinin gelecekleri ve şimdi ve geçmişleri hakkında karar e, hakkını inşa edebilecek bir hak olarak ekolojik hakları düşünmek gerekir. Bu anlamıyla hmm. kent hakkını da içine alan, gıda hakkını da su hakkını da içine alan bir tür yapabilirler, yapabilirlikler bütün olarak Düşünmek gerekir ki modern insanın yaşadığı en önemli sıkıntılardan birisi de bu ulaşılabilirlik. Çünkü bugün aslında en büyük derdini çektiğimiz meselelerden birisi e, piyasa toplumlarında her şeye bedeli karşılığında ulaşmak. Evet. Her şeye sahip olabileceğimiz mesafede olmak ama aynı zamanda hiçbir şeyin de sahibi olamamak. Hı. Bu yoksunluk hali... Bir tür toplumsal adaletsizlik ve eşitsizlik sarmalı içinde daha fazla insanların e, sorunlarla boğuşmasına yol açıyor. Su zenginliği içinde su kıtlığı yaşıyoruz, gıda zenginliği içinde gıda yoksulluğu yaşıyoruz, enerji zenginliği içinde enerji fakirliği yaşıyoruz. Tam böyle bir çelişkinin içinde biz sen bu çelişkilere işaret eden aynı zamanda bunlar ortadan kaldırılabildiği sürece hakların tesis edilebileceğini gösteren bir e, yayınlar serisi gündeme getirdik ve bu yayınları da tam da bu nedenlerle ücretsiz erişilebilir kılmaya çalıştık. Evet, ücretsiz erişilebilir kılınması çok önemli bir ayrıntı aslında. Bu serinin bütün kitapları e, dediğiniz gibi iklimadalet.org'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor, değil mi? Evet, evet. Yani e, edinmek isteyen sivil toplum kuruluşu Temsilcileri de e, bizim iletişim adresimize, iletişimetrikolojikolektifi.org adresine, mail adresine bir e, kendilerini tanıtan, e, hangi sivil toplum kuruluşu yayın istediğini belirten bir e, açıklayıcı mail ile birlikte ad adreslerine iletirlerse biz onlara da, bu yayınları gönd gö göndereceğiz hı hı, Evet Peki bu konuda e, yapılan tartışmalardan bahsettiniz e, insanlar açık bir takım söyleşiler e, gibi Hani bir toplum konuşma sohbet e, durumları e, yaşadınız mı daha önce organize edildi mi bu tarz gelişmeler ee, dernek adına ve sizin tarafınızdan tam olarak anlayamadım. E, tartışmalardan bahsettiniz. Birçok tartışma ışığında bu kitabın e, bir araya getirilmesinden evet. bahsettiniz. Bununla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir araya gelip e, bu konu üzerine açık görüşmeler, açık söyleşiler e, organize ettiniz mi? Veya öyle bir plan var mı, evet. proje var mı duyurduğunuz? E, yani biz yeni bir şey icat etmedik aslında. Hı -hı. E, 2000 10 yılından itibaren e, Avrupa Sosyal Forumu sürecinden, e, dünyadaki ekososyalist forum süreçlerinden beri Türkiye'de de e, farklı girişimler, oluşumlar e, anayasal haklarının geliştirilmesi mücadelesine katkı sunmaya çalışıyorlar. Fakat bizde artık bu zemin tamamen kaymış durumda bildiğiniz üzere. Yani anayasa tartışmaları e, tamamen bir e, siyasal otoriterleşme tartışması düzlemine kaydı için bu zemini şu anda kaybetmiş durumdayız fakat e, Türkiye ekoloji mücadelesi her daim e, bu zemini diri tutmaya çalıştı İşte Geçtiğimiz yıllarda bildiğiniz üzere anayasa tartışmaları hı hı. yapılırken e, ekolojik anayasa e, oluşumları vardı e, bu burada yapıldı bu tartışmalar bu tartışmaların dışında bizim Bolivya anayasası e, çevirimiz ve bu çeviri sonraında yürüttüğümüz tartışmalar hep bu bahsettiğim zemini beslemeye yönelik girişimlerdi. Hı hı. Bundan sonra da bu seri tamamlandıktan sonra hı hı. bu ihtiyacı en azından bizim bu yayınları paylaştığımız sivil toplum kuruluşu önderleri yurttaş hareketleri, temsilcileriyle bir değerlendirme toplantısı serisi yapmayı planladık. Hı hı. Bunu da Ekim sonrasında gündeme getireceğiz. Yani bu çalışmaların bir geri dönüşünü e, almak istiyoruz gerçekten e, Mutlaka, evet. kullanışlı e, işler yapabilmiş miyiz yapamamış mıyız e, görmek sınamak istiyoruz e, bunlar tabi çok uzun ve meşakkatli işler yani e, bizim işte ilk yayınımız bilgi edinme hakkı çalışması e, temel olarak bir bireyin devletten nasıl bilgi alabileceğini göstermeye yönelik e, bir e, yayındı hı hı. E, fakat bizde Bunları derli toplu ortaya çıkartmak kadar yurttaşların da üzerine düşen, sivil toplum kuruluşlarının da üzerine düşen sorumluluk var. Bu hakları kullanması, o hashtag'in esprisi, evet, o hakkımı bilerek <gülüyor> e, hareket etme, hakkımı bilirken onu kullanabilme yeteneğini de ifade eden bir kavram olsun diye e, kullanmaya çalıştık yani önemli olan onların bizim tarafımızdan değerli toplu olarak üretilebilmesi değil onları nasıl kullanılabilir olduğunu görmek önemli aksiyona geçiyor ee, olup olmadığını da e, görebilmek önemli Evet fiziksel evet. olarak da yani hani sizin tabi daha yakından takip ettiğiniz İşte bu e, genetiği değiştirmiş organizmalardan kaynaklı e, iç piyasada pek çok e, tartışma görüyor biliyorsunuz Evet bunlarla ilgili e, Ailelerin, tüketicilerin bir dolu kafasında problemler, soru işaretleri var. Bu soru işaretleriyle ilgili sosyal medyada kimi zaman tartışmaların evet. düzeyi yükseliyor. Fakat bunları kimse derli toplu mesela bir devlete bir soru olarak hı hı. yazılı bir kağıt üzerine yönlendirip ya bunu bir lobi çalışması, bir tür toplumsal baskın soru haline getirecek bir faaliyete dönüştürmek konusunda İrade ile ilgili bizim sınırlıklarımız olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ee, bu sosyal medyadaki e, canlı, hareketli e, niyeti ve hevesi aynı zamanda e, karar alma süreçlerine, devletin karar alma süreçlerine katılma, onları yönlendirme, belirleme biçiminde de geliştirmezsek e, bu sadece bir tür sosyal medya aktivizmine Kesinlikle dönüşüyor. evet. Bu açıdan e, belki bu şeyi Türkiye'de yürüyen canlı ve hareketli e, endişili grubun e, niyet ve temennilerini toplumsal karar alma süreçlerinin bir parçası kılabiliriz diye umut ediyoruz. Evet çok güzel anlattınız çok teşekkürler. E, benim ön sözde dikkatimi çeken bir şey olmuştu cümle daha doğrusu paragraf olmuştu e, bu kitabınızın. E, tanıtım metinlerinde de mevcut e, onu bir okumak istiyorum o konuyla ilgili birazcık daha e, belki hani yine anlattıklarınız çerçevesinde bir şeyler söylemek istersiniz e, Hollywood yapımı pek çok küresel yakın filmi izlemişsinizdir son yıllarda bu filmler arasında iklim değişiminden yola çıkan öyküler ağırlık kazandı İnsanın yok olma işine geldiği yakın filmlerinde her şey iki saatin içinde olur biter kalan sahalar bir biçimde yoluna devam ederler bu filmlerin hemen hemen tamamı insan odaklıdır. Doğadaki öbür varlıklar sahne zenginliğini sağlamak üzere kadraja takılırlar. Ee, aslında çok çarpıcı bir <gülüyor> gerçekten cümle. Direkt ön sözde evet, de göze de, çarpıyor. E, şimdi e, bir takım gerçekler bizim e, dahil olmadığımız ya da değiştirebileceğimiz gerçekler gibi e, görünmez hale geldiği, e, İklim değişikliği de maalesef ki böyle bir gerçeklik düzeyinde bize sunuyor. Nasıl ki işte düşünün 20-30 yıl önce nispeten gıda egemenliği konusunda belirli bir hakimiyeti olan bir toplumken bugün bu konuda elimiz ayağımız bağlı, bağlı. bir pozisyona geldik. Evet. iklim değişikliğiyle ilgili pozisyon alırken de sanki bizim dışımızda ısınan ve kötü giden bir e, hava pozisyonu var ve biz buna karşı e, iklimin değişmesini seyreder e, bir yerde buluyoruz hı hı. E, bir e, şey gibi işte e, vakti zamandaki trafik canavarı gibi e, <gülüyor> ya değişen bir iklim var edilgen edilgen olan bir kavram var fakat burada çok e, bu işin tarafları özneleri var yani e, bir, bu işten zarar gören geniş bir toplum kesimi var. E, bu, bu toplum kesimi e, aynı zamanda e, sınıflı bir toplum yapısından oluşuyor. Bu toplum yapısının içinde e, iklim değişikliğine neden olan faktörler e, son 100 yıl içinde endüstriyel kapitalist e, üretim biçiminden kaynaklandığı ve son yıllarda da belki son e, 50 yıldır da bu sistemi besleyen eee Fosil enerji sistemlerinin, fosil hı hı. yakıta dayalı enerji sistemlerinin e, giderek e, piyasayı hakim hale gelmesi, piyasayı ele geçirmesine yönelik e, endişel mekanizmaları hı hı. E, eleştiremeyen, eleştirmeyen ve bunun üzerine yeni alternatif yaşam biçimleri oluşturamayan e, devletler ve şirketler sisteminin büyük bir katkısı var. Hı hı hı. Bu nedenle e, bunun mağduru ise alesekli bu sistemin, belirleyicisi olamayan e, geniş toplum kesimleri e, burada bir ciddi bir eşitsizlik temelinde biçimlenen bir e, iklim siyasetinden bahsetmek gerekiyor. Hı hı. E, Aykut Çoban'ın kitap içindeki yazısı aslında temel olarak buna işaret ediyor. Bu e, iklim siyasetinin çeşitli tarafları var. Hı hı. Bu taraflardan e, büyük şirketler, e, gelişmiş ülkeler e, öncelikli olarak e, iklim değişikliğinin nedeni ve bunlar belirli bir politikayı düzenli olarak başlı ülkelere ve başka toplumlara dayatıyorlar. Hı hı. Son maruz kaldığımız şey de hali enerji politikaları ve gıda politikaları bildiğiniz gibi. Evet, evet. Türkiye son 30 yıldır giderek daha fazla endüstriyel hayvancılık ve tarım politikasına mahkum hale getiriliyor ve küçük çiftçilik tasfiye ediliyor. Evet. Bunun yarattığı bir iklim değişikliği, e, krizi yaşanıyor. E, i̇kincisi de e, enerji sistemlerinde büyük bir dönüşüm yaşanıyor dünya üzerinde. E, Türkiye bu dönüşüm sürecinde e, fosil yakıtlardan, özellikle kömüre dayalı bir enerji sisteminden yana tavır alan hı hı. E, lobilerin esiri haline gelmiş durumda. E, hı hı. Ve bu bağlamda toplam enerji kapasitesinin, ürettiği enerjinin %30'unu hiç kullanamazken hali hazırda e, devlet teşvikleriyle daha fazla e, kömüre yatırım yapan bir enerji politikasını e, besliyor. Bu demektir ki Türkiye bir yandan iklim değişikliği konusunda e, iklim, iklim, e, iklim üzerinde etkisini arttıracak bir süreci tetikliyor. Aynı zamanda toplumun daha ucuza enerji kullanması mümkünken hı hı. daha pahalıya enerji kullanmasını sağlayacak fosil yakıt sistemlerinin desteklenmesi süreciyle karşı karşıya kalıyoruz. Evet. İşte biz bu sürecin katılımcısı olabilirsek bu politikaları değiştirebilirsek ancak ee, bu şekilde e, iklim değişikliğinin de önüne alınabileceğini e, ileri sürüyoruz. Buradaki katılımcılık tabii ki e, şu anlama gelmiyor. Yani bir alınmış karara katılmak anlamında gelmiyor. Hı hı. Bu söylediğimiz eksende iklimin e, pozitif anlamda değişimini sağlayacak, e, yoksulların e, çevresel adaletini tesis edecek, iklim adaletini e, tesis edecek, bir politikaya katılımdan söz ediyoruz. Evet. Bu anlamıyla da kömüre ve fosil yakıtlara değil e, temiz, temiz enerji, e, eşit ve enerji adaletini tesis edecek e, enerji sistemlerine, hı hı. E, eşitsiz gıda sistemlerine, endüstriyel gıda mekanizmalarını destekleyecek e, gıda piyasalarını değil, e, eşitlikçi, adil ve bölüşümcü e, tarımsal ve Beslenme sistemlerinin hı hı. hayat bulmasıyla ve bunun mümkün olduğuna yönelik de yani bu bir hayal bir asla değil evet. mümkün olmayan fiktif tartışma olarak değil aynı zamanda tartışmanın diğer kısımlarında da Ekvador ve Bolivya yasalarında olduğu gibi bunun mümkün olabildiğini ve bunun da haklar yoluyla koruma altına alınabileceğini söyleyerek Hı -hı. Tartışmayı ilerletmeye çalışıyoruz. Evet bu, bu, bu, bu doğrultuda da e, vermiş olduğunuz çok değerli bilgiler e, yurttaşlar tarafından e, kullanılmalı ve bilinmeli aslında verdiğiniz mesaj çok değerli bir mesajdı. Sizin e, bu yazmış olduğunuz, derlemiş olduğunuz kitap e, çok ciddi bir danışman e, şeyinde aslında yazmıştı. E, nezdinde diyebiliriz. Bu doğrultuda da yurttaşlarımız bunu e, gerçekten almalı, okumalı ve bilmeliler e, diye sonlandıralım isterseniz sizin de verdiniz mesaj çok olduğu gibi. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. E, biz teşekkür ederiz, e, Fevzi Bey. Çok keyifli bir sohbetti sizinle e, evet, birlikte önemli bir alalım. önemli bir konu üzerine konuştuk. E, sayın dinleyiciler, son olarak. E, her hafta yaptığım gibi yüzde yüz ekolojik pazarların hatırlatmasını yapmak istiyorum ben Cuma günleri yani bugün Bakırköy'de Cumartesi Şişli Feriköy'de, Pazar günü de Kartal ve Küçükçekmece'de kuruluyor. Fevzi Bey e tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere. Ee, Hoşçakalın. İyi haftalar. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayıp sunanlar.